Bismillah Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Rasulillah Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i cüz cüz okurken Allahu Teala'nın bize buyurduğu hükümlerini bize gösterdiği işaretleri gösterdiği cennetini, cehennemini anlamaya çalışmamız tesirlenmek